ويقافر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبضي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليل خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا أما بعد خير عباد الله اتقوا الله واتطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم Allah Teala fi kitabihil kerim. Ve memmen havlukum min el-a'rabu munafikun ayet celle Allahu alazim. Ve selam olsun onlara. Kur'an-ı Kerim'den hikmetle mümin ve rahid kişiliklerinin tahlilini yapacağız. Mümin Albiyle, Allah Azze ve Celle'ye teslim olan diliyle bunu itiraf eden, ilan eden hayatının her anına, her şubesine inandıklarını tatbik eden kişidir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ifadesiyle En te'bud Allah'a te'ala ke'enneke terâhu fe'il lemtekum terâhu fe'inna şahşefe halinde Allah'u u Ekber dediği zaman kainatın sahibinin huzuruna çıktığı zaman sanki onu görüyor gibi namaz kılar Allah Resulü Aleyhisselam namazını ifade buyururken gözümün nurudur buyuruyor bu hale eremez ruhunu oraya yüceltemezse en azından kainatın sahibi onu görüyor O'nun murakabesi altında ömel iptica ediyor, bunu düşünün. İslam'ın bidayetine baktığımız zaman, karşılığında sadece cennet olan, cennet için Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında halka halka olan sağlam hasbi müminleri görüyoruz. temeller onların yürekleri üzerinde itina ettir. Mekke'de Süheyb'i görüyoruz, Ammar'ı görüyoruz, Yasiri görüyoruz, Bilal'i görüyoruz, ezilen sınıftan. Sadece cennet karşılığında Peygamber'e teslim olan, her şeyini Allah için veren insanları görüyoruz. Medine'de de aynı manzara var karşımızda. Allah Resulü Aleyhisselam akabe biatını yapacak ikinci Akabediyatı Medine'den heyet gelmiş. Abdullah bin Revaha söz alıyor, ayağa kalkıyor. O yüzü görüyor. Hani diyor ya Bedevi, senin için yalancı diyorlar. Wallahi ma hâdâ leyserî vecihîk edabîn. Bu yüz yalancının yüzü olamaz. Söyle bana. Hangi Allah'a davet ediyorsun? iman edin. O yüzü görünce şart koş. İştedir Rabb'in ve nefsin ki Rabbin için kendi adına neler diliyorsun? şart koş. Medine'den gelen ev hazret, senin emrine amade yavrusuullah. Rabbin için şartın ona ibadet ediniz. Ortak koşmayın kendim için de canlarımızı, mallarımızı nasıl koruyorsanız Allah'ın Resulünü de aynı şekilde koruyor Peki, bunu yaparsak ya Resulallah karşılığında bize neyi vaat ediyorsun? Cennet. Cenneti vaat. Allah'ın rızasını vaat ediyor. Kabul ettik ya Resulallah. Başımız gözümüz üzerine. Bunu kabul ettiklerinde şunu biliyorlar, Mekke'de nasıl Allah Resulü'nün üzerine yürüdüler, şimdi Medine'ye gelecekler. İmanı, irfanı orada olmak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. Belki onların canı tehlikede olacak. Belki onu da kurtaramayacaklar. Ama buna rağmen cenneti istiyor, Allah'ın rıdvanına talip oluyorlar. Geliyorlar Medine'ye Allah Resulü geliyor. Sonra yeni bir sayfa açılıyor. Münafıklar sayfası. Medine'de görüyoruz nifak kadını sunuyor. Peki Peki muna, nifak, münafık kimdir? Dışıyla Müslüman, içiyle küfür yuvazı küfrünü içinde gizleyen adaman razı Gayesi ammaların, Bilallerin, Abdullah bin Revaha gibi cennet karşılığında peygamberin yanında yer alanların yürekleri üzerinde yükselen iman ve İslam kalesini çökersebilmek, içerden bunu bilmek. Hadi yölde ne itiraz ederler. Hadi Allah yolunda terleyin lendiği zaman Kur'an Medine'den tebre uzanan vadide münafık çiftlerinin özelliklerini de çift ediyor. Diyor ki münafık nimet anında vardır. İnnemâ yesseldilü kellezîne lâ yu'minûne billâhi ve lâ vebiyomilâhu Allah yolunda yorulun, Allah yolunda terleyin, uykusuz kalın, gerekirse, ise susuz kalın dendiği zaman izin isterler, özür beyan ederler, millet adına, devlet adına, insanlık adına bir menfaat olduğu zaman, rabbu be en yokuunu ma'rifah var, <gülüyor> vatu bi alakuru kadınlar gibi geri çekilirler. Bizi yürüyemeyiz ya Rasûlullah derler. Biz özür sahibiyiz. Allah, مَنْ عَاهَلَ اللّٰهَ لَاِنْ اَعْتَالَ مِنْ فَضْحِهِ لَنَ السَّدَّقَنَّ وَلَنَكُومَنَّ مِنَ السَّادِينَ Eğer malımız olsa, verirse bize dünyalıklar, Allah yolunda sadaka verir bizlerler. Dünyalıkları olduğu zaman, cimri kesilir, dünyalıkların üzerine kaparırlar. Sonra bununla yetinmezler de Allah yolunda hayırlı bulunan cehedi fukaraya malını veren ilahi kelimetullah için o muharzayanları gördükleri zaman اَلَّذ۪ينَ يَنْزُونَ الْمُتَّوْع۪ينَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فِي الصَّدَقَى اَلَّذ۪ينَ لَا يَجِبُونَ gibi malının yarısını getirenleri Hz. Ebu Bekir gibi malının tamamını getirip Hz. Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın مَا أَبْتَيْتَ ahli Hepsini getirdin Ebu Bekir aileye, çocuklara, geride yemeleri, içmeleri için ne bıraktın dediği zaman تَرَكْتُهُمُ اللّٰهَ Onlara Allah'ı, Resul'unu bıraktın yetmez mi ya Allah? diyen hasbi müminlerle işte bunlar mallarını vererek rüya ediyorlar. Yani an bir gelir. İki sahurması kurması var, bir sahur çocuklara ayrılır birini de Allah yolunda sadaka verir onunla da Allah sizin dininiz şunun bir sağ vurmasına diye onunla da öyle verir. Bu tipleri peygamberin arkasında görürsünüz. Namaz kılar görürsünüz. Nimet dağıtılır görürsünüz. Fakat millet adına İnsanlık kadınlar devlet adına, İslam adına telleme söz konusu olduğu zaman kadınların gibi özür sahibi olduklarını beyan ederken görüşüm? Bunlar meside yaparlar. Ve kudreti Allah'a olan kudreti Allah'a olan kudreti Allah'a olan kudreti Allah'a olan Allah Resulü olan kudreti iki münafık hazırlık yapıyor Kuba mescidi, takva üzere inşa edilmiş hemen yanında ümmeti bölecek, küfrü tahkim edecek, küfre karargâh olacak bir mescid inşa ediyorlar. Efendimiz'e gel aç ya Resûlullah, içinde namaz kıl mescidimiz bereketlemsin ya Resûlullah bunu derken işlerindeki küfrü gizliyorlar. Olur diyor Allah'ın Resulü. tebire gidiyor. Elli gün geçiyor. Dönerken yolda karşılıyorlar. Efendimiz tamam diyecek. Arada yarım günü bir mesafe var ki Hazreti Cebrail geliyor. Onlar münafıkıya Resulullah. Mesciplerinin başlarına geçir. Kur'an beşikte yüreğini yollayacakmış. Namaz kılan yoklayacak, sadaka veren yoklayacak, hacca giden yoklayacak. Allah'ın kitabını ne kadar yaşıyorsun, ne kadar terliyorsun. iyi emretme, kötüden insanı alıp koyma mücadelesinde. Peygamber aleyhisselamın yolunda وَالسَّعِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِينَ وَالَنْصَاءُ diye Kur'an'ın bize vaat ettiği, gösterdiği ideal insan tiplerinin ardında bir Müslüman olarak ne kadar yürüdün, yürüyorsun, Bunun mücadelesini, muhasebesini yapmaya Kur'an bizi davet ediyor. Peki efendim. Elâin ahsemel kelamu ve evvelen rizam Kelamun انزيد على